Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kasas suresi Kasas kıssa, lügat manası bildirme <gülüyor> anlatma hikaye etme, iz sürme, kıssa gibi manalara geliyor. Kasas suresi Eccet sayı değeri 280 yani kasas kelimesinin sayısal değeri toplu olarak 280. Sure numarası da 28. Bakın. Sıfırı kaldırdığın zaman sayısal bağlantılar nasıl birbirini tasdik ediyor. Bakın. Ne müthiş bir sistem var. Yani. İnsanoğlu bunu yazmaya kalksa, düşünse, düşünse, düşünse ne o ismi oraya oturtabilir? Bir başka isim konuşsa sayısal değeri tutmaz. Hiçbir şekilde yani uydurması ve bu şekilde bir şey çıkarması mümkün değil. Zaten kendisi de diyor ya, hadi bakalım Efendimiz'e getirin bakalım bir ayetini benzerini getirin bakalım. Zahirini yapsalar batını yapamazlar. O kadar içten içe bütün bir bütün olarak birbirleriyle bağlantıları var ki ayetler içerisinde kalıyorsunuz biraz araştırma ya yöneldiğiniz zaman ki fazla bir araştırmadır değil yani biraz bilinçle araştırıldığı zaman. Evcet sayı değeri 28, 280 sure 28 Demin denildiği gibi 28 peygamberde sırasına girmekte. Ayetleri 88 Kelimeleri 1141 Harfleri 8500 İndirilişte 49. Sırada Yani sure numarası dizile, dizil, Dizilmişe göre Düzellemişe göre 28 İndirilişte 49. Kasas suresi hepsi Mekki'dir. Yani Mekke'de nazil olmuş. Ancak bir rivayette Ellezi a'teyna humül kitabe bölümü hicret esnasında Cuhfe'de nazil olmuştur diye denmiştir, rivayet edilmiştir. Şimdi tekrar başa alalım. Sure 28 Topladığımız zaman 2 ile 8 10 olmakta ve İseviyet mertebesini ifade etmekte. Kendisinin içerisinde Musa Aleyhisselam'la ilgili bölümler olduğundan, Musa Aleyhisselam'ın da hedefi İsa Aleyhisselam olduğundan, yani Museviyet'in hedefi İseviyet olduğundan hedefini göstermekte. Onu göstermekte ki on İseviyet verdilir. Ayetleri 88, 2-8'i 16 etmekte. 16'dan 2'yi çıkaralım zahir ve batın olarak geriye 14 kalmakta. Nur-u Muhammedi Diğeri kelimeleri yani Nur-u Muhammedi olmakta. Kelimeleri o kadar enteresan 114 tane kelimesi var. Her bir kelime 114 sure karşılığında Tekrar <gülüyor> 114 114.141. Bakın iki biri önden ve arkadan ayırdığımızda 14 kalmakta. Yine Nur Muhammedi yi belirtmektedir. Harfleri 8500 sıfırını çıkaralım 85. 8 artı 5 13 olmakta. İndirilişte 49. sırada. 4 artı 9 13 Mekke'de inmiş. O zaman bağlantıları 10 10 14 14 13 13 Yani iki tane 10, iki tane 14, iki tane 13 hep bağlantıları var. Yani müthiş bir ifadesi Tabi bunlardan daha çok sayılar çıkar ama işte bir şey vermesi bakımından en bariz olanlarına bakıyoruz. Şimdi bu sure <gülüyor> muazzama, bu sure şerif. Ta sin si, mim harfleriyle başlamakta, hurufu ile baş hurufu mukatta ile başlamakta. Ta tı yani dokuz. Ebced sayısal değeri dokuz. Sim altmış mim kırk. Bunları topladığımız zaman dokuz artı altmış artı kırk eşittir. Yüz dokuz olmakta. Aradan sıfır aldığımız zaman on dokuz kalmakta. Ki bu mertebenin insanı kamilini belirtmekte. Yani Muhammedî iül meşrep mertebesi değil musevi meşrep mertebesinin insanı, kamilini teslim, temsil etmekte. Ta, tahakkuk manasına ayrıca aynı zamanda yani tevhid ile tahakkuk çünkü orası tenzih mertebesi ama aslının tevhid ile tahakkuk etmesi gerektiğini belirtmekte. Ne, hangi tevhid ile? Tevhid-i efhal, tevhid-i esma, tevhid-i sıfat ile. Yani daha yukarılara çıkarak. Aynı zamanda bu ta, tahenin de taası. Çünkü Museviyet'ten bahsetmekte. Daha suresi de Musa aleyhisselamdan bahsetmekte. Genel olarak Kasat suresi de Musa aleyhisselamdan daha fazla bahsediyor. O halde iki e, tahenin başlangıcıyla tahsin, mimin başlangıcındaki ta aynı manaya gelmekte. Şimdi insanı kamil 19 18 bin alemi seyreden 19. insanı kamil hangi mertebe? Museviyet mertebesi insanı kamili. Mim Hakikat-ı Muhammedi ve bütün alemleri kapsamını anlattılar. O halde ta sin min. Ey tevhid hakikatiyle e, teçhiz edilmiş olan Museviyet mertebesinin insan-ı kamili istikametin hakikati hakikat Muhammedi olsun. ta sin min. Bu sure içerisinde Haman ve Karun isimleri geçmekte. E, Haman ve Karun'du. 13 Hakikat İlahi kitabımızda da belirtildiği gibi Mümin Suresi'nde de onlar geçmekte. E 40'a 24. Es ve hamane ve Karune. Sadaka diye geçmekte. Bu ayet-i kerimeye de dikkat çeken kelimeler bu ayet kerimede dikkat çeken kelimeler Haman ve Karun'dur. Bilindiği gibi Haman, Firavun'un rezil, Karun da günün zengini ve Musa'nın karşıtıydı. Haman kelimesinin sayısal değeri 97'dir. Toplarsak 9 artı 7, 16'dır. Karun kelimesinin sayısal değeri ise 357'dir toplam, toplam olarak di kendi içinde toplarsak 3 artı 5 artı 7 eşittir 15'tir. İkisini toplarsak 15 artı 16 eşittir 31. Eder ki tersi zaten 13'tür ve şaşırmamak elde değildir. İkisi de birlikte 13'e bağlıdır. Cenab-ı genelde oluşumları 13 hakikatine bağlamıştır. Araştırıldığında hepsi meydana çıkmaktadır. Haman ve Kavrul ben ileri gelenlerinden idi. Hiçbirinin saltanatı baki kalmadı. Çünkü onlara da 13 olan ahadiyet mertebesi hakim idi. Belirli süreleri kendilerine tanınan hakimiyet belirli süre sonra ellerinden alındı. Onlar zannettiler ki bu bizim malımızdır. Eğer mutlak hakimiyet kendilerin elinde olsaydı, ellerinde kalırdı. Diğer bir şey daha dikkat çekelim. Bu surenin fasılları yani ayet araları, yani surelerin ayetlerinin son biten kelimeleri var ya, harfleri, o harflere fasıla diyorlarmış. Her bir surede ağırlıklı bir kelime var fasıllar olarak yani toplu olarak bunda da eee ayet araları mim nun lam r harfleri dört tane. Mim 40 nun 50 lam e, 30 r 200 sıfırlanmış çıkararak bunları alırsak e, 40'ın sıfırı çıktı 4 diğerleri de öyle 4 eşittir 5 4 artı 5 artı 3, artı 2 eşittir 14. Yani fasılaları dahil Nuru Muhammediye bağlı. Ayrıca o harfleri de kendi bünyelerinde, mim zaten hakikati Muhammedi, nun nuru Muhammedi, lam hakikat-i ilahiye, lahut rı da hakikat rahmaniye, zaten bunların hepsi de ayrıca 14. Bu harfleriyle aralanmakta Bunların ebced sayı değerlerini sıfırları çıkararak toplarsak 14 eder ki Nur Muhammedidir. Görüldüğü gibi bu yönüyle de oraya bağlıdır. Araf Suresi 7'ye 104 ayetinde Yafir Avlu Kasas Suresi'nde geçiyor dilimdir. Vayet-i Kerime'de dikkat çeken kelime Yafir Avludur. Bunun sayı değeri de sayı değeri ise 414 toplarsak dört e, artı bir artı yedi on iki eder ki hakikati Muhammedi'dir yani ya Firavun dendiği zaman ya Firavun dendiği zaman on ikiye bağlıdır o da hakikati Muhammedi'yi bilindiği gibi ayrıca ayet numarası da yüz dört'tür bakın yediye yüz dört Yafir ya alın ayet numarası sıfır aldığımız zaman yine 14 geriye kalmaktadır ki nuru Muhammediye'dir ve oraya bağlıdır. Yani ayet dahi 14 onu tesbit etmiştir. Tasim, ey daha hakikatiyle zuhur eden mahal. Senin diğer bir özelliğin mimdir Yani ey tenzih museviyet ile tahakkuk eden insan. Muğseviyet mertebesi üzere olan hakikati Muhammediye mertebesi itibariyle anlat demektir. Bir daha okuyun. Ey tenzihi muğseviyet ile tahakkuk eden insan. Muğseviyet mertebesi üzere olan hakikati Muhammediye mertebesi itibariyle anlat demektir. Şimdi ayetlere geçmeden <gülüyor> o duraklarına da bakalım. Üç tane mim durağı var içerisinde. Seksen bir tane nun durağı var. İki tane lam, iki tane r durağı var. Eğer vaktim olsaydı kaçıncı ayetlerdedir bu duraklar diye onlara da Bakmam gerekiyordu ama vakit bulamadım. Çünkü onların da sayısal değerleri var. O rastgele şu ayette nun var, bu ayette rı var. Öyle değil. Sayısal bağlantıları ile birlikte var. Nim e, dedik üç tane var. Üç yakîn mertebesi. ilmel aynel hakkal yakîn mertebesi. Nun 81 tane tersini yazarsak 18. Bakın iki elimizin içi gibi ikisi de, ikisi de 18. Açtığımız zaman bir 18, biri 81 olmakta. Ve ikisini topladığımızda da 91, 99 etmekte. Yani 81 tane mum aslında Esma İlahi'yi temsil etmekte. Lam, iki tane lam fasılası var. Lahut alemi, zahir ve batın, yani bütün gördüğümüz zahir alemler, bu zahirin batının özü olan da diğer uluhiyet mertebesi iki tane. Rı iki tane. Onun da e, rahman yahut rahmet zahir ve batın iki olmak üzere <gülüyor> rahmeti var. Fasılalardan da bunu Çıkarmış olabilir. Böylece bu ön bilgileri verdikten sonra şimdi gelelim Suriye Şerife inşallah. Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Tasimin, ey Moseviyet mertebesi itibarıyla tahakkuk etmiş olan o mertebenin insanı kamili hakikat-i Muhammediye'ye doğru yolunu döndür diye söyleyebiliriz. Tilke ayatü'l kitabi, kitabil i kitab tilke ayatü'l kitabil i İşte işte bu kitap tilke ayatü'l bu ayetler ve bu kitap hangisi? Açık olan bu kitap ve ayetleri. Tilke'den işte şunlardan kasıt nedir? Burada. Ayet ve kitap denmekte. Tefsirlere baktığımız zaman ne diyor bakın? İşte bunlar o açı, apaçık kitabın ayetleridir. Ama burada kitap dendiği zaman ne kastedilmekte? Tabii ki evvela Kur'an-ı Kerim kastedilmekte ki bütün tefsirlerde bunu böyle derler. Kitap dendiği zaman da bize gelmiş olan Kur'an-ı Kerim kitabımızdır. Başta bu kitaptır. Ama şöyle bir düşünceye gelirsek tilke ayatü'l kitabil Kur'an-ı Müdin niye dememiş? Kur'an ismini zikretmemiş. Eğer Kur'an'ın ismini zikretmiş olsaydı sadece bu buraya tahsis edilmiş olurdu. Kitap ve ayet, ayet numarası ve kitap ismi belirtilmediğinden bize çok büyük bir ufuk açmakta. Bakın Kur'an-ı Kerim şartlanmış bir anlayışa yol vermiyor. Birçok birçok birçok ufukları birçok yönleri olduğunu bize açık olarak belirtmiş oluyor bu şekilde. Eğer tilke işte bu ayetül kitap dendiği zaman ikinci ayet üçüncü ayet dese veya onuncu ellinci ayet dese heh, mutlak manada bir şey var e, oraya bir yöneliş var, belirtiliş var o zaman insan onun dışında bir mana vermesi mümkün olmazdı. Bu sefer de kısıtlama olurdu. Yani e, kelam-ı ilahiyeyi bir yere tahsis etme kısıtlaması olurdu. Kelam-ı ilahi bir yere tahsis edilemez. Yani sadece bu bunu ifade ediyor denemez. Çünkü kelam-ı ilahi birçok mertebelerden bizlere vaaz ettiğinden her mertebenin özelliği ve hususiyeti de başka olduğundan bu sahayı, bu kapıları bize açık bırakmak suretiyle ufkumuzu çok son derece genişletmekte. O zaman ne kalıyor? Kişilerin anlayışına ve kabiliyetine kalıyor. Tilki ayatül kitabül mübinin ne olduğunu anlaması. Burada e, kitap, kitabül mübinin açık kitap diyor bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim demin kardeş getirdi ya hani ya şunu şöyle yapalım. Kapattık. Kur'an-ı Kerim'i kapalı duruyor. E, açık kitap hükmüne uymadı. Uydu mu? Uymadı. O zaman Kur'an-ı Kerim'leri açacağız hepsini. Böyle açık tutacağız. Bu sureyi de, Kasas suresini de ortaya koyacağız. Ha! Kitabil mübin. Ha! Tamam. Açık kitap diyeceğiz. Ama böyle bir şart yok. Şart ne Kitabı okuduktan sonra hürmet edip onu kapatmak. Kapalı tutmak. Ama burada açık kitap diyor. <gülüyor> Hangisini anlayacağız bunu? Ya, i̇şte... Açık kitap dediğimiz Kitabül Mübiin, Kitab-ı İmamül Mübiin, önde olan kitabın, açık olan kitabın e, her zaman açık olan ve hiçbir zaman kapanmayan kitap olan alemler kitabından bahsetmekte. Yani Kur'an-ı fiili, fi'li Kur'an'dan bahsetmekte açık kitap demekle. Kur'an-ı Kerim kapalı mı? Hayır. Ee, fizik olarak kapalı olduğu halde o da açık. Ne yönden açık? Manaları itibariyle açık. Fasih bir lisanla şüphesiz ve tereddütsüz gelmiş. Hak'tan geldiği hakkında bir şüphe yok. Açık olması o yönden onu. Yani insanın e, zora koşacak, tereddüte düşürecek bir hali yok. Açık berrak yazıları, kelimeleri, ayetleri o yönüyle açık. Ama fiziki manada açık olan Alemler kitabı bilindiği gibi işte Kur'an'ın ı dört var. Birisi Musaf-ı Şerif olan tenzili Kur'an susan Kur'an yani konuşmayan Kur'an şimdi bunu kapattık. Konuşuyor mu? Bu. Konuşması için yeni tek teknolojiden bir teyp koymamız lazım içerisine. Teypse vatan akşama kadar evet, bazı yerlerde okuyorlar ve Kur'an-ı Kerim öyle yapsın. Ama kendisi öyle değil onun. Biz okuduğumuz zaman bize okunuyor. Yani insan okuduğu zaman ondaki hakikatler ortaya çıkıyor. Kendi durduğu zaman yani donuk haşa sessiz olduğu zaman içinden bir şey çıkmıyor. Gerçi bakan onun nurunun oradan nurlar fışkırdığını görür. Bu ayrı konu. Ama nur fışkırır ilim vermez insana. Aydınlatır. O aydınlığı ilimle geliştirmek gerekmekte. İşte bütün bu alemde gördüklerimizin hepsi Kur'an'ın bir ayeti, bir üstünü, bir hareketi, bir esiresi, bir suresi, bir ara fasılası. Bütün bu alemde ne varsa. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu? Yazıyor. İşte ibadet ehli. Bu ayeti fiziki olarak ortaya koyuyor. Her birerlerimiz birer ayet, birer işaretiz. Ya kafir diyor mu? İşte bir sürü ehli küfür perdeli kimseler var. Onlar bu ayeti yaşıyorlar. <gülüyor> Şimdi tuhaf bir şey söyleyeceğim ama aklınızı karıştırmayın. Ebi varlık ayeti yaşıyorsa onu suçlamak mümkün mü? <gülüyor> tamam söylemedim siz de duymayın. <gülüyor> <gülüyor> Kulluğunu yapıyor, Sen, ya. kulluğunu yapıyor tabii. Bizdeki kulluk anlayışının yerine oturması lazım. ki onun kulluğunu gerçek manada anlayalım. Kimseyi de suçlamadan. Zaten gerçek tevhid herhangi bir varlığı suçlamak yaraşmaz. Çünkü bütün alemde hakkın zuhurunun olduğunu idrak etmiş bir kimse... Nin, suçlama diye lisanında bir kelime yoktur. Olamaz. Suçladığı şey hakkı suçlamış olur. Allah etmesin. Tabii o nezaketsizliği de ifan ehli yapmaz. Kimse yapmaz. Aslında. İşte tilke ayatul kitabil müzi. Bütün bu açık görünenlerin hepsi Allah'ın açık ayetleri ve sureleri ve bütünü de kitabıdır. Şimdi alemde bu böyle olduğu gibi, ha demin diyorduk, e, kitabın bir tanesi, Kur'an-ı tenzili, mushaf sahifelendirilmiş, yazılmış kitap. Birisi bu. İkincisi, baş tarafında ilk olarak ayet-i kerime e, anneden sonra, yani Ümmül Kitap, Fatiha'dan sonra ilk bakı, başlatılan şey, Elif, La, Mim. Bakın. Zalikel kitabı, La, Rayde, Fih. işte Elif Lamim kitabında şüphe yoktur. O da insanı kamildir. Elif Lamim insan insanı kamilin rumuzu simgesidir. Yani onu ifade eder. İnşallah gelecek bu hafta istiyordum getireyim ama bitiremediler. 13 hakikat ilahiyede Elif in insana dönüşmesi var. Yani insanı nasıl temsil ediyor resmedilmiş hali var. Şimdi Elif ile Lam'ı yan yana getirelim. Lamın bir ucu kıvırır ki Elif'in öteki ucunda bu tarafa doğru Kıvıralım iki tane tel alalım Yukarıdan açalım e, Elif'in birini sağ tarafa Lamı sol tarafa Mi'yi de getirip ortasına koyalım İşte Elif Lam mi oldu insan, Hakikati de o zaten İşte Mevlevilerin de vermek istediği Tema o Yani Elif'le Lam yan yana gelmekte hakikaten Muhammediye de baş üzerine omuzlar üzerine aldığı zaman bütün alim içerisinde o üç artı zaten Elif'in Ebzet sayı değeri bir, büyük Ebzet hesabıyla on üç ayrıca. Mim, bütün alfabelerde on üçüncü sırada lambda otuz zaten Elif'in birini verdiğimiz zaman yanına Elif'le yan yana koyduğumuz zaman zaten on üç da Bakın Kurtuluşça konuştum. <gülüyor> Bütün alemi hata etmiş sarmış. Ahad'ın hakikati zaten o. İkincisi insanı kamil. Üçüncüsü fiili ve fiziki ve yaşayan ve hareketli olan bu alemler kitabı. Fiziki ve tafsili Kur'an siyili ve fiziki Kur'an ve tafsil, tafsilatlı Kur'an, açılmış Kur'an. Dördüncüsü de insanın kamil, natık Kur'an. İşte Kur'an'ın bu dört hali var. Burada tilki âyâtu'l-kitâbil mübîn diye bahsedilen kendi dünyasında kendini anlatan bu ayet-i Kişi hangi mertebedeyse, hangi makamdaysa, alemi kendini kitabı Kur'an-ı Kerim'i Aleziz Efendimizi hangi mertebeden tanıyorsa, bu ayet-i kerimeyi o mertebeden veya o mertebelerden değerlendirir. Sadece Kur'an değil geçmez. Zaten bunların hepsi Kur'an'ın içinde. Anlaşılan bakın ne kadar açık. Ta Sin Mim Tilke işte bu Ta Sin Mim hakikatleri Nasıl ki, elif l-ammim, zelke el kitabe bunda şüphe ve tereddüt yoktur. Tilke, işte bu huruf e, kattan ifade ettiği manalarda da hiçbir şüphe yoktur ki, bunlar ayatül kitap, kitabın ayetleri ve açık kitabın ayetleri olduğu hususunda. Ve devam ediyor, ne kadar müthiş ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. <gülüyor> Netlü aleyke min nebe'i Musa ve Firavne Okuyacağım Evet Bismillahirrahmanirrahim Netlü aleyke min nebe Musa ve firavne bil hakkı li kavmin yü'minûn. Ne müthiş ifadeler bakın. Ne kadar açık. Cenab-ı Hak bakın açık olarak Kur'an-ı Kerim'in kendi okuduğunu ifade ediyor. Netlü aleyke okuyacağız Kime, nereye? Aleyke. Senin üzerine bunu okuyacağız. Diyor bak. Bu, biz. Bu ayet hangi ayetlerden? Zati ayetlerden. Yani Cenab-ı Hakk'ın ve nefah tü, ve ben yaptım, biz yaptık dediği Bak Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendisi terbiye ediyor. Kendisi eğitiyor. Allah öğretmen, Aziz Peygamber talebesi o anda şu anda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öğretmen, biz onun talebesiyiz çünkü bunlar bize ondan nakil geldi. Şimdi bir böyle düşünüyoruz bunu <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nezaket dahilinde onun hakikatini idrak ederek, onun yüceliğini anlayarak ve vicdan borcumuzu ve insanlık borcumuzu ona belirtmek için ondan okuyoruz diye düşünürüz yani o bile okuyor şu anda diye düşünürüz ama biraz daha ileriye gidersek ki bu haddi tecavüz manasında değil şu zaman nezaketlilik manasında değil Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şahsında hakkın varlığının mevcudiyeti olduğundan doğrudan hak bize okuyor diye düşünebiliriz yani bir uluhiyet mertebesinden bir hakikat Muhammedi mertebesinden hitap var burada bize bakın okuyana var kim okursa okusun Allah birebir eğitiyor okuduğu okuyan kişiyi bak netlu aleyke senin üzerine okuyoruz ey Muhammed sadece sana okuyoruz demiyor isim yok resim yok hiçbir şey yok işte kimin idraki İdrake kalıyor bütün mesele. Anlayışa kalıyor. Tevhid hakikatine kalıyor. Eğer kişi kendi kimliğini bulabilmişse bakın ilahi manada kendi kimliğini bulabilmişse kendi varlığında Cenab-ı Hak ona uluhiyet varlığından ve nefah min ruhi vermiş oldu o ve nefah diye nefah ediyor tekrardan. Yani diğer ifadeyle uluhiyetinden abdiyetine Cenab-ı kendinden kendine mertebesi itibariyle hitap ediyor. Arada kimse yok. Ya. Ama biz kendimize haktan ayrı, peygamberden ayrı, işte onlar işte dışarıdadır başka kimse, biz de ayrıyız, gayriyiz diye baktığımız zaman ne ayet kalıyor ortada, ne bir şey kalıyor. Adeta Esatirul Evveli'nin dedikleri gibi eskilerin o halde okuyorsa işte peygamber varmış bir zamanlar da <gülüyor> Ona bir kitap gelmiş. Kitabın da ayetleri bunlarmış. Bu anlayışta bakıyoruz. Hadi Kur'an-ı Kerim e, her an nazil olmakta. Onun üzülü bitmez ki. Biter mi? E bizse işte Kur'an biter. Kur'an biter, saat biter. Haşa. Böyle şey söz konusu mu? O zaman mahluk da biter. E, Halik da biter. Mahluk da biter. Böyle bir şey de söz konusu değil. <gülüyor> o halde <gülüyor> biz hak neresinde kendimizi bulmuşsak o mertebeden bunları alabilmekteyiz. Eğer beşeriyet mertebesindeysek, beşeriyet bakışıyla yani şirk bakışıyla bakmaktayız. O zaman tevhide ulaşmamız mümkün değil. Tevhid bakışıyla bakmamız gerekiyor, o anlayışla idrak etmemiz gerekiyor ki o ayetin özündeki hakikatini nüfus etmeye çalışalım. Aksi halde hep bizim dışımızda bir hadiseymiş gibi Bizle ilgisi yokmuş gibi işte geçmişte e, Gelmiş sözler gibi Bakarız Bağrımıza basarız başımızın üstüne koyarız İşte güzel e, kılıflar yaparız Altın yaldızlı kaplar yaparız Asarız duvarı bakarız e, o, baka, bakar. o oraya bakar Biz ona bakarız geçer gider Hani bakıllardan birisi gelmiş O bizim nehirleri görmüş bu Barajlar yapmaz, barajlar yapılmazlar Daha ileriki senelerde bu dereler, denizler de, bu nehirler böyle akar mı? Demiş, akar. Siz de bakar mısınız? Böyle bakarız demişler. <gülüyor> Hep çok bakarsınız. <gülüyor> i̇şte bu ilahi derya da böyle akıp gitmekte. Siz de bakıp gitmekteyiz. ve canım, gir içine cuk diye biraz yüz. Suyundan iç, istifade et. birleştirken kendinle o deryayı. O kadar çünkü açık yani. Necle aleyke min nebe-i Musa bak vesir ne? Musa'nın ve Firavun'un haberini sana okuyacağız diyor bak ne kadar müthiş bir ders öğretmen Allahu Teala azizdir talebede akide-i mertebesinin temsilcisi Hz. Muhammed Aleyhissalatu efendimiz onun şahsında onun şahsından ülmetine gelen murları vasıtasıyla da bizlere açılmakta. Yani onun himmeti olmadan bunlar açılmaz zaten. Yani o kapıdan girmeden bunların hiçbirisini anlayamayız. Mümkün yok. İzin vermezler çünkü. Bakın. Netliyor. Aleyke min nebe'i Musa ve Firavne. Nasıl? hakkı. Bak, hak olarak. Yani gerçek olarak. E tabii ki haktan hak çıkar, gerçek çıkar. Şimdi burada e, hak olarak sözüne biraz daha şey getirelim, açıklığı getirmeye çalışalım. Yine Kur'an-ı Kerim'in kendisinin Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi, halakat semavat ve ardıvan va bil diyor bakın. Bütün bu alemler hak olarak halkedildi. Ayet kerime zaten baktığımız zaman. Her şey, her şeyin hakkı verilerek halkedildi diye ifade edilir hak kelimesinden. Yani nereye neyin ihtiyacı varsa o ihtiyacı ona verildi, hak ettiği şey verildi, öyle hak olarak halkedildi. Tabi bu da bir yönü yorum olmakla birlikte demin bahsettiğimiz gibi bütün bu alemler Kur'an-ı Tafsili, Kur'an-ı olarak hak esması üzere halkedildi. Batınen Ve bunun zahirine de halk ismi verildi. Hanın ha üstünde bir nokta, araya da bir lam koymak suretiyle noktada kimlikler belirdi. Bireysel kimlikler o zaman boğazdan çıkmaya başladı. Evvelce hak bak daha aşağıdan, özden çıkıyorken daha sonra boğazdan yani zahirden halk olarak lam ile birlikte o hem eee Halk lamı hem uluhiyet lamı. Halk olarak halk edildi ama hak olarak. Yani ilahi olarak bu alemler halk edildi. Hak olarak. Yok sadece halk değil. Yani batını hak, zahiri halk olarak bütün bu alemler halk edildi. Bakın. Musa da bu halkiyet içerisinde Firavun da bu halkiyet içerisinde yani Musa'nın da hakikatinde hak zahirinde halk var Firavun'un da hakikatinde hak zahirinde halkiyeti var yani e, zuhur itibariyle hepsi aynı şekilde ama esma ilahileri birbirine zıt olduğundan suretteki davranışlarda zıt olarak çıkmakta ama aslı ve özü olarak her ikisi de hak ve halk o yönden birler. Başka türlü de olamaz zaten. Başka türlü olması için başka bir halk edicinin olması lazım ki Firavunu o halk etmiş Musa'yı da bizim halk edicimiz halk etmiş farzı bir şey diyelim. Yani böyle bir şey de söz konusu değil. Şimdi burada Min ne beyi Musa ve firal ne yani Musa'nın ve Firavne'nin haberi geldi bilhakkı hak olarak burada Taha suresiyle bunu biraz birleştirdiğimiz zaman e, Taha'de ne diyor Hel etake hadisi Musa ne kadar açık ya sana Musa'nın haberi gelmedi mi? Yani sen daha henüz muhseviyet mertebesine ulaşmadın mı? O hakikatler sana açılmadı mı? Bu bilgiler daha oluşmadı mı sende diye ihtar ve ikaz etmekte. Yani bir insan e, İbrahimiyet mertebesinde ise yani e, Hazreti Hamse'den Birinci ders İbrahimiyet mertebesinde ise bilhassa hususi de bu ayet onlara gelmekte. Sana daha henüz Musa'nın haberi gelmedi mi? Kıssası yani o tenzi hakikatinin yaşantısına daha ulaşmadın mı? Oraya gelmedin mi diye bakın ne kadar açık bir haber verme var. Çünkü dokuzuncu mertebe Museviyet mertebesi, hakikatin Museviye. Sekizinci mertebede İbrahimiyet mertebesi. Tevhidi Efal İbrahim'i Tevhidi Esma. Yani Esma hakikatlerini daha anlamadın mı? Anlamadın ise eğer, işte bu kıssada anlatalım bunları sana diye o dersi açık olarak o Tevhidi Esma dersini vermekte. Yani ne kadar müthiş bir şey. Ve bilhakki, hak olarak hikaye, masal olarak değil gerçek bir hak olarak ama kimin için bakın şimdi bir şartı var burada likal min bir kavim için kavim için bakın bütün bir ümmet için denmiyor bir kavim için yani o ümmetin içinden belirli bir grup için kimler bunlar yü'minun likal min yü'minun iman etmiş bir kavim için değil bütün ümmet-i Muhammed bunları iman etmedi mi? Yani Kur'an'ın birliğine, Allah'ın varlığına, birliğine, peygamber hak olduğuna iman etmedi mi? Etti tabii. Etti de yani bu o, ümmetin içerisinde bütün hepsi bu tür hakikatle iman etmedi. Yani zahiren mümin, batınen müslim. İslam müslim ama mümin değil. Mümin olması bir başka hususiyet gerektiriyor hani bazıları gelmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e işte tam şimdi hatırıma gelmedi hadise ama si olarak söyleyeyim demişler Ya Rasulullah bunlar Müslüman değil mi evet bunlar Müslüman ama daha Mümin değil demiş Bedeviler geliyor Mümin iman etmiş gerekiyor. Evvela burada iman tahkiki üzere bir anlayış oluşturulması gerekiyor. İman tahkiki tahkiki imanın neticesi ise e, kemale ise ikan mertebesi yani yakınlik mertebesi işte burada yü'minünden kasıt yü'kınum mertebesi yakın, ehli yakın çünkü bu ehli yakın çok hususide olan bir e, <gülüyor> gruptur. Kavimdir. Yani diyelim bir topluluktur. Yükünün. İkan. İkan ehli. Ee, çay, şeyi verdik de devam dediler. Tamam. Tamam getirin o zaman keselim. Sonra devam ederiz tekrar. İşte <gülüyor> İkan ehli olmak bu hususiyeti ortaya getirmekti. Yani Menüünden büyük inanıl hakikatini idrak etmemiz gerekiyor. Sonra devam ediyor.